Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı geceler hepinize. Cuma namazı konusunda problem olan husus, yani ülkemizin şartlarını dikkate aldığımız zaman genellikle Hanefi mezhebinde bulunan Darül Harf'te Cuma namazı konusunda verilmiş bazı fetvalardan dolayı problem ediliyor. Allah Azze ve Celle Cuma Suresinin 9. ayetinde Cuma namazını Fars kılmış olmasına rağmen maalesef bir takım kitap ve sünnette geçmeyen şartlar dile getirilerek Cuma namazı geçersiz sayılmaya çalışılıyor. Öncelikle biz bu konuda direk konuyla alakalı olan meseleye geleceğiz. Yani soruların e, amacına yönelik cevaba geçeceğiz. Hanefiler, bütün Hanefi alimleri İslam Devleti'nin fiilen mevcut olması kaydıyla İmam Ebu Hanife tarafından ileri sürülen devlet başkanı şartını kabul etmelerine rağmen İslam Devleti'nin fiilen ortadan kalktığı ve Darül Harp fıkhının gündeme girdiği fitne zamanlarında Cuma namazının muteber olabilmesi için devlet başkanı şartını aramayarak diğer mezhep imamlarıyla aynı çizgide birleşmişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Hanefi alimlerinden e, örneklerini vereceğimiz bazı görüşler var. Bunlar dikkatle değerlendirilirse tüm Hanefi alim ve müştehitlerine göre devlet başkanı şartının sadece İslam devletinin fiilen mevcut olduğu dönemlerle sınırlı bir şart sayıldığı ve Darül Harp'te bu şarta bakılmaksızın Cuma namazının kayıtsız şartsız kılınacağının gayet net bir şekilde ifade edildiği e, karşımıza çıkacaktır. Yani e, bu konuda İmam Ebu Hanife'nin görüşünün diğer Hanefi alimler tarafından kabul görmediği e, anlaşılacaktır. Bizzat İmam Ebu Hanife'nin e, derslerinde yetişen ve bu mezhebe ait, Hanefi mezhebine ait görüşlerin birçoğunda imzası bulunan Hanefi müştehitlerinden İmam Muhammed Şeybani, Cuma'nın şartlarını sayarken bu usta son derece temkinli davranarak şöyle diyor. Cuma namazının şartları cemaat, hutbe ve vakittir. İkincisi ise vali ve şehir olup bunlar ihtilaflıdır diyor. Cami-ü Sagir isimli kitabında İmam Muhammed bu ifadeyi kullanıyor. Aynı şekilde İmam Serasi, El-Mepsud adlı eserinde, e bunlar büyük Hanefi alimleridir. Hanefilerin e, muteber alimlerindendir. E, o şöyle e, kaydediyor. i̇bn Rüstem devlet başkanı veya devleti temsil eden vali bulunmadığı zaman... ...cuma namazının kılınıp kılınamayacağı konusuyla ilgi olarak İmam Muhammed'den şöyle nakletti. Şayet Afrika valisi ölse, insanlar da herhangi bir kişinin arkasında toplansalar... ...ve o da kendilerine cuma namazını kıldırsa... Onların bu namazı sahih ve muteberdir. Zira Hazreti Osman radıyallahu an muhasara edildiği zaman insanlar Hazreti Ali radıyallahu anh'ın arkasında toplanır. O da onlara cumayı kıldırırdı. İbn-i Teymiye'nin Allah rahmet eylesin ee, getirdiği delil de yine bu rivayet bu konuda. Hanefi ulemasından yine Kasani... El-Bedaiyus Senai isimli meşhur eserinde bu şartın sadece İslam devletinde devlet başkanı ve naibinin yani onun vekilinin hazır bulunması haliyle sınırlı olup İslam devlet başkanı ve naibinin bulunmadığı fitne dönemlerinde bu şarta riayet edilmeksizin cuma namazının kılınacağını hiçbir tevhile imkan vermeyecek bir dille ifade ederek şöyle diyor. Devlet başkanı veya naibinin kıldırması şartı yani cuma namazını onların kıldırması şartı devlet başkanı veya naibi mevcut olduğu zaman için geçerlidir. Ama fitne veya ölüm sebebiyle devlet başkanı olmadığı ve cuma namazının vakti girinceye kadar henüz başka bir devlet başkanı da hazır bulunmadığı zaman Kerhi insanların kendilerine cuma namazını kıldırması için bir kişinin arkasında toplanıp cuma namazı kılmalarında herhangi bir beis yoktur demiştir. Nitekim El-Uyun adlı eserinde İmam Muhammed'den de bu şekilde söylediği rivayet edilir. Zira Hazreti Osman radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre kendisi muhasara edildiği zaman insanlar Ali radıyallahu anh'ı öne geçirmişler. O da onlara cuma namazını kıldırmıştır. Evet, Hanifilerin indinde delil olan Karsani'nin Bedayü-i Senayi, El-Mepsut, İmam Muhammed'in Cami-ü Sagir gibi eserlerinden e, yapılan bu nakiller e, aslında Hanefi mezhebinde müftabih olan görüşün ne olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü e, delile dayalı olan da zaten bunlar. Karsani'nin devlet başkanı veya naibinin kıldırması şartı devlet başkanı veya naibi mevcut olduğu zaman için geçerlidir ifadesi istila, anarşi ve benzeri sebeplerle İslami otoritenin fiilen ortadan kaldırılması ve ülkenin darül harbe dönüşmesi halinde devlet başkanı şartının aranmayacağı konusunda net bir ifadedir. Bu da gösteriyor ki Hanefiler bu şartı sadece İslam devletinin mevcut olması haline bağlı olarak ortaya atmışlardır. Hanefi alimlerinden Devlet başkanı şartına sadece İslam devletinde riayet edileceğini söyleyenler sadece İmam Muhammed, İbn-i Kerhi, Serasi ve Kasani ile sınırlı olmayıp daha pek çok alim bu konuda e, eski ve yeni pek çok Hanefi alimi e, görüşlerini, delillerini zikretmişlerdir. Mesela meşhur Hanefi imamlarından İbn-i el bahrur Raik isimli eserinde e, şayet hiçbir şekilde kadı veya ölmüş olan halifenin yerine geçen halifesi de yoksa halkla bir kişinin Cuma namazını kıldırmak üzere öne geçirilmesi üzerinde birleşecek olsalar zaruri olarak caizdir, diyor. Son dönem Hanefi alimlerinden, son müştehitlerinden kabul ettikleri e, Muhammed Emin İbni Abidin ismiyle meşhur olan alim, Haşiyetü Reddil Muhtar isimli eserinde, Hanefi Cuma namazı insanların en zalimi olan haccat zamanında bile kılmaya devam etmiştir. Halbuki o İslami hükümlerin tamamını tatbik etmiyordu diyor. Bu sebeple bir beldede vali vefat etse veya herhangi bir fitne sebebiyle Cuma namazına gelemese ve Cuma namazını kıldırma yetkisine sahip olanlardan hiçbirisi de bulunmasa cemaat zararı olarak aralarından kendilerine bir hatip seçerler ve Cuma namazını kılarlar. Bu suretle Kafirlerin istila ettiği beldelerde bile sahih olmasına rağmen fitne zamanlarında kılınan cuma namazı geçerli değildir diyenlerin cahilliği ortaya çıkmıştır diyor. İşte Hanefi alimlerinin e, ifadeleri e, bu şekilde. Onların ifadelerinden sadece işlerine geleni alıp hakikatleri gizleyerek ya da yeterli araştırmayı yapmadan Hanefilere ait olduğu nu düşündüğü birkaç kitabı okuyarak Onların devlet başkanı şartına dair ifadelerini delil getirenler e, bu konuyu gafil bir şekilde ele almış oldukları ortaya çıkıyor. Mesela e, bu konuda genellikle delil getirilen e, İbn-i Maciye'nin sünneninde e, uzunca metni geçen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir Radiyallahu Anh Dengen rivayette, e, şu günümde Allah Azze ve Celle Cuma'yı e, farz kıldı. E, sayıyor sayıyor. Şayet e, adil veya zalim bir imam bulunması şartıyla e, Cuma namazını kılmazsa bir kimse e, işte onun ne zekatına ne namazına ne haccına hiçbirisine bakılmaz diye devam eden uzunca bir rivayet var. E, bunu delil getirirler. Burada geçen adil veya facir ...bir veya facir, iyi veya kötü bir imamın bulunması şartının zikredildiğini öne söylerler. Bu hadis bütün tariklerinde Ali bin Zeyd bin Cudan isimli zayıf, şialıkla itham edilen bir ravi... ...nin tek kaldığı bir isnada sahip. Yani bütün rivayet yollarında bu şahıs var şeyde ü Zevaid'de i̇bn Ömer radıyallahu anh'ten Taberani'nin e, Mücemmül evsattaki bir rivayeti zikredilir. Ben bunu Mücemmül evsattan baktım. İsnadında e, meçhul bir ravinin olmasının yanı sıra e, Atiye'nin Ebu Said el-Hudri'den rivayeti vardır ki Atiye Ebu Said el-Hudri'den tedlis yoluyla rivayet yapar. E, bu şekilde rivayetlere hadis iliminde kesinlikle itibar edilmez. Evet, bu konuda e, Hanefilerin eski ve yeni alimlerinin teker teker görüşlerini zikretmeye gerek yok. E, söylediğimiz doğrultuda genelde hepsi. E, biz cuma namazının ana hatlarıyla Sahih İlmal isimli çalışmamızda ele aldığımız şekliyle Yanında birileri değil zalim olanlar kâfir yapıyorlar. Bu insanlara nasıl bir cevap verilmeli? Soruyu anlamadım tekrar okuyayım. Hadiste adil olsun zalim olsun. Her imamın arkasında namaz kıl. Hadisinin yanında birileri değil zalim olanları kafir yapıyorlar. Bu insanlara nasıl bir cevap verilmeli? Ben e, yine anlayamadım. Ebu anlar kardeş. Biraz daha açarsan sonra inşallah. onları zalim olarak kabul etmiyorlar bunlar kafirdir diyorlar hmm. şimdi e, zalim olsun adil olsun her imamın arkasında namaz kılmak bilmiyorum bu, bu lafızla bu hadis sahih mi Faskı ve arkasında kılınır da he, bunlar onlara kafir diyor. He, şimdi anladım. Heş, e, siz cami imamlarını kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu konuyu inşallah e, biraz sonra e, Bidatçı'nın, Fasık'ın arkasında namaz kılmaya dair e, ele alacağız. O, o konuyla ilgili yani e, bir kimsenin e, kafir oluşu tespit edilirse eğer e, sahih bir şekilde tespit edilirse yani harcilerin yaptığı şekilde e, tekfir yoluyla değil de hüccet ikamesi yoluyla tespit edilirse e, o zaman e, bir kafirin arkasından namaz kıl namaz tabi ki. İşte e, cuma meselesinde Allah Azze ve Celle cumayı farz kılmıştır. Eğer e, imamlar kafir olmuşsa yani bu e, cuma kıldıran imamlar kafir olmuşsa, sapıksa, e, bidatçı ise, bunların arkasında e, kılmayın. Kendi aranızda o zaman bir imam tayinini onların arkasında kılın. Cuma her halükarda farz. Eğer bir kimse bidatını ishar ediyor, bidatına davet ediyor delillere dayalı olarak kendi bidatini savunuyorsa, mesela Allah Azze ve Celle'nin her yerde olduğunu söylüyorsa, bu böyle bir kimsenin arkasına namaz kılmak caiz değildir. Çünkü o adam kafir olmuştur. Ama e, bunu delille dayalı olarak değil de gelenekten öğrendiği şekliyle e, herhangi bir delille dayanmadan e, kulaktan dolma olarak söyleye geliyorsa buna hüccetikamesi yapılır. Kabul ederse ne ala kabul etmezse e, yine ona göre hareket edilir. Kişilerin şahsi durumları mesela diyor. Evet burada e, herhalde Cuma namazının faziyetini, e, Cuma namazının şartlarını konu edinmekten daha önemli bir konu ortaya çıkıyor şu durumda. E, bidat tehlik konusunda gerçekten e, farklı bir takım kavurlar, yaklaşımlar var. E, bidatçı kimselerin arkasında namaz kılmamak e, önemli bir haslet aslında. Ve bu terk edilmiş, e, uygulanması gereken bir haslet. E, selef alimleri bidatçı kimselerin arkasında namaz kılmazlardı. Bilmeden arkalarında namaz kılarlarsa cuma ve bayram namazı hariç Cuma ve bayram namazını istisna ediyoruz bakın burada. Kıldıkları namazları tekrar iade ediyorlardı. Ancak bidatçı olan imam, Müslümanların halifesi ise ona sabretmek sünnettir. Buna rağmen bazı alimler yine de namazlarını iade etmişlerdir. Mesela Ahmet bin Hanbel, Ali ibnül Al Medini ve Yahya bin Mayn halife memunun arkasında kıldıkları namazları iade etmişlerdir. İmamların... Bidatçı olup olmadıklarını imtihan etmek de caiz değildir. Bu meselenin ayrı bir boyutu. Gel bakalım İmam Efendi sen bidatçı misin değil misin diye sorgulamak ancak haricilerin özelliğidir. Hali açık olmayan, bizim tarafımızdan bilinmeyen kimselerin arkasında namaz kılmamız gerekir ve bu konuda çok da araştırma yapmamamız gerekir. Şayet kişi bidatini ortaya çıkarıp ishar ediyor ve insanları buna davet ediyorsa böyle kimselerin arkasında namaz kılmaktan kaçınmak gerekir. İnsanların e, sünnet üzere olmadığını iddia etmek de bu şekilde suçlamak da gerçekten e, ciddi bir iştir. Zor bir iştir. E, kişi kendisine uyduğu imamın fıskını bilmiyorsa, yani fısk ne demek burada söylediğimiz fısık, e, Büyük günahları açıktan işlemek. E, böyle bir fıskını bilmiyor. Onun arkasında kıldığı namazda sakınca yoktur. Ebu Hurey radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İmamlar sizin için kılarlar. Doğru kılarlarsa sevabı sizedir. Hatalı kılarlarsa sizin namazınızın sevabı sizedir. Hata onların aleyhlerinedir. Bu hadiste dikkat ederseniz imamın namaz dışındaki fasıklığı dile getirilmiyor. Namazın içerisinde hatalı davranması Kur'an-ı Kerim'in e, okunması farz olan mesela Fatiha suresini okumaması veya yanlış okuması gibi durumlar Veyahut e, namaz içerisinde e, intikal tekbirlerini yapmaması gibi hususlar. Allahu alem. E, ama fıskını bildiği bir kimsenin yani büyük günahları açıkça işleyen bir kimsenin bu fıskını biliyorsun. Onun arkasında namaz kılmak mekruhtur. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıbleye tüküren bir imamı imamlıktan az etmiş ve bir daha bu size imam olmasın diyerek onun arkasında namaz kılmasında da yasaklamıştır. Bu hadis Ebu Davud'un sahih isnatla rivayet ettiği bir hadis. Elbani'de bunun sahih olduğunu söylemiştir. Bazıları akidesi batıl ve hatta küfre düşüren akidelere sahip olan imamların dahi arkasına namaz kılmayı terk etmemek gerektiğini, onlara tebliğ yapılmış olsa bile anlamamış olabilirler bahanesiyle mazur görenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bu söylediğimiz İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu sahih hadis, Onların aleyhine delil olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin açık ayetleri de tebliğ edildikten sonra ve bu tebliğ yani hüccetikamesi güzelce anlaşılır bir şekilde yapıldıktan sonra muhatapların anlamamasının şart olmadığını gösteriyor. Mesela Tebe suresi 115. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyi kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir buyuruyor. Allah Azze ve Celle bu ayette onlar anlayıncaya kadar demiyor, bilakis açıklayıncaya kadar buyuruyor. Bu delilin getirilmiş olması, hüccetin ikame edilmiş olması demektir. Kıbleye tüküren imam hadisine dönecek olursak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ismi geçen şahsı mazur görmemiş, imamlığa devam etmesine müsaade etmemiştir. Cuma ve bayram namazları gibi halifenin arkasında kılınan namazlarda, Halife bidatçı ve zalim olsa dahi onların arkasında namaz kılınır. İbn Ömer radıyallahu anhuma Haccac'ın arkasında namaz kılmıştır. Buhari nakletmiştir bunu. Hasan el Basri namazı kıl onun bidati kendisinedir demiştir. Bakın bunlar Müslümanların halifesi olan imam hakkındadır. Yani cuma ve bayram namazlarını başka şekilde eda edemezsin İslam devleti bulunduğu zaman. Kafir olduğu bilinen kimsenin arkasında ise namaz kesinlikle caiz olmaz. İbn-i Allah rahmet eylesin diyor ki başkasının arkasında yani fasık olmayan birinin arkasında veya bidatçı olmayan birinin arkasında namaz kılma imkanı varken bidatçıların ve heva ehlinin ardından namaz kılmak sahih olmaz. Bu konuda Müslümanların halifesiyle başka imamların hükmü farklıdır der ve Müslümanların halifesinin ardından namazı halife bidatçı dahi olsa ancak bidat ehli terk eder. Eğer bidatinden dolayı tekfir ediliyorsa ardından namaz kılınmaz der. Selef'in e, bidat ehlininin arkasından namaz kılma hususunda e, tavrından örneklere gelince İbrahim bin el Mukire şöyle diyor. Sufyan sevriye iman sadece sözdür, amel değildir diyen bir kimsenin. Yani bu ifadeyle e, ya bir cehmi kastediliyor ya bir mürciye kastediliyor. Böyle diyen kimsenin ardından namaz kılayım mı diye sordum. O da hayır bu kimsenin bir değeri yoktur diye cevap verdi. Ebu Naim bunu hilledere rivayet eder. İmam Şafii şöyle diyor. Rafizinin Yemen mensubunun yani kader inkarcısının ve mürciyeden olan kimselerin arkasına namaz kılma. Zehebi bunu siyerü alamün nübvelada rivayet eder. Yahya bin Ma'in halife memun bidat çıkardıktan sonra onun arkasında kıldığı namazları iade etmiştir. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel Es-Sünne adlı eserinde sahip bir sınatla nakleder bunu. Ahmet bin Hanbel Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Ben cehmi yani Allah'ın sıfatlarını tahrif eden ve Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen bir kişinin arkasına kıldığım namazları iade ediyorum. Ebu Davud bunu Mesailu Ahmed Ahmet isimli eserinde e, nakleder. İmam Malik bin Enes bidat ehlinin arkasında namaz kılınmaz demiştir. El Müdevvene isimli eserde Kadı Sahnun rivayet eder bunu. Ali bin Abdullah bin Abbas İmam heva sahibi biri ise yani bidat ehli biri ise arkasından namaz kılınmazdır. Bunu Lalqa'i Şerhu usulü İtka'de ehli sünne kitabında nakledidir. İbn Uyeyne Süfyan bin Uyeyne Rafizi, Kaderi ve mürciyi kimsenin arkasına namaz kılma demiştir. Yine Lalqa'i nakleder bunu. Muaz bin Muaz şöyle der. Sağ doğularından bir adamın arkasına namaz kıldım ve o adamın kaderi inkar eden birisi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kıldım o namazı? 30 ya da 40 sene sonra da olsa tekrar iade ettim diyor. Bunu da İmam Ahmedinoğlu Abdullah Es-Sünni adlı eserinde nakleder. Ebu Süleymanet Darani'ye Abdülvehab bin El-Haffaf'ın kaderi inkar eden bir söz söylediği nakledilir. Ebu Süleymanet Darani onun mescidinde namaz kılmayı bırakıyor ve başka bir mescitte namaza devam ediyor. Hatibül Bağdadi, tarihi i Bağdat eserinde nakleder bunu. İmam Buhari e şöyle diyor meşhur sahih müellifi İmam Buhari. Yahudi, Hristiyan ve mecusilerin sözlerine baktım. Küfür bakımından cehmiye fırkasından yani Allah'ın her yerde olduğunu söyleyerek istiva sıfatını ve Kur'an mahluktur diyerek kelam gibi sıfatları inkar eden fırkadan daha sapık bir kavim görmedim. Onları tekfir etmeyenleri ancak onların küfrünü bilmediklerinden ötürü mazur görürüm. Yine diyor ki. ''Benim için ha Cehmi ve Rafizi'nin arkasında, ha Yahudi veya Hristiyan arkasında namaz kılmışım fark etmez.'' ''Halku Ef'al-Libad'' isimli eserinden akleder bunu. Kendisi söyler. Behaki de el-esma ve sıfattan nakleder. Abdullah bin Ahmet, e, babası Ahmet bin Hamberden naklayan, ''Kur'an mahluktur.'' diyen kimse için şöyle diyor. ''Böyle diyenin arkasında ne cuma namazı ne de başka bir namaz kılınmaz. Ancak cemaate gitmek terk edilmez.'' Onlarla namaz kılındıysa namaz sonra tekrar iade edilir diyor. Abdullah bin İdris'e de bidatçilerin arkasında namaz kılmak hakkında soru sorulunca şu cevabı vermiştir. İnsanlar kendilerinden razı oldukları ve fasık olmayan adil kimselerin arkasına namaz kılmaktan geri kalmamışlardır. Denildi ki peki ya Cehmiye hakkında ne dersiniz? Şöyle dedi hayır bunlar savaşılacak insanlardır. Ne onların arkasında namaz kılınır ne de onlar nikahlanılır onlara ancak tevbe etmek düşer. Buhari Halku Efeallibat kitabında e, rivayet ediyor bunu da. Yani bu konuda e, daha birçok rivayetler var. Hasan el Basri Rahimeullah şöyle diyor. Allah bidat sahibinin ne orucunu ne namazını, ne haccını ve de ne, ne de umresini bidatini terk edince kadar kabul etmez. İmam Begavi şerh Sünne isimli eserinde sahabe, tabi'in, onlara tabi olanlar ve sünnet alimlerinin adetleri bidat ehlinden uzaklaşmak şeklinde, ondan bera etmek şeklinde olmuştur diyor. Şimdi biz bugün e, İslam devletinin olmadığı ortamlarda devletin uhdesinde olan camileri, ee, Müslümanların halifesinin uhdesinde olan camiler gibi, mescitleri gibi göremeyiz. Bunun ayrımını yapmamız lazım. Bu cemaatleri terk eden o ayrılınması helak olan cemaatler değildir. Bugün e, Cuma kılmaz diyenler bu delilleri bildikleri için Yani cemaat konusunda müşkudadır. Hayır onların e, Cuma kılınmaz demeleri tamamen farklı e, sahih bir delile dayanmayan e, kuruntulara istinaden oluyor. Mesela az önce söyledik e, Ali bin Zeyd bin Cudan isimli ravinin tek kaldığı bir rivayette e, bir ya da facir yani salih ya da fasık bir imam bulunduğu halde cuma namazını terk edenin namazı, orcu, hacci hiçbir ameli kabul edilmez şeklinde rivayet edilen, İbn-i gelen rivayeti delil getirirler. Ee, bu, bunun da isnadı e, hiçbir şekilde sayı olarak sabit olmamıştır. Peki taklit ehlinin arkasında namaz kılınır mı? Cuma'da vakit namazları da. Bunlar taklitçi. Şimdi e, taklit ehli derken e, şöyle bir ayrım yapmak zorundayız. Bizim yaşadığımız ortamda asıl olan İslam'dır. Yani insanlar Müslüman olarak kabul edilir. La ilahe illallah diyen e, kıblemize yönelen, kestiğimizi yiyen, biz bunları Müslüman kabul ederiz. Ta ki e, küfrüne bariz bir delil oluncaya kadar, bariz bir delil çıktıktan sonra da hüccet ikamesi yapılır bazı durumlarda. E, eğer e, cehaletin veyahut da başka bir mazeretin söz konusu olduğu durumlardan ise e, hüccet ikamesi yapılır. Bu hüccet ikamesinden sonra o kişinin durumu değerlendirilir. Yani asıl olan İslam'dır. Taklid ehli olmaya gelince bakın daha önceki bir sohbetimizde bir noktaya dikkat çekmiştim. Şimdi Adem aleyhisselam kendisini iblisin Allah Azze ve Celle'nin adına yemin ederek kendisini saptırdığını mazeret olarak gösteriyor bir rivayette ve diyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin adını kullanarak yemin eden bir kimsenin yalan söyleyebileceğini hiç hesaba katmamıştım diyor. Şimdi düşünün, insanlar bulundukları muhitlerde din adına bir şeyler öğrenebilmek için birilerine başvuruyorlar. Bunu e, en yüksek boyutta, akademik boyutta ilahiyat fakülteleri olarak bile düşünebilirsiniz. Bir şekilde ilim öğrenmek için bir yerlere gidiliyor veya cemaatlere gidiliyor, hiç fark etmez. Bu durumda e, insanlar... Biz de kitap ve sünnet üzereyiz diyerek aynı yemin gibi bir beyine ortaya sunuyorlar. Biz de kitap ve sünnet üzereyiz. Biz de sahabelerin yolundayız. Biz de başka bir yolda değiliz. İşte bizim imamlarımız da, şehirlerimiz de, hocalarımız da zaten Allah ve Resulü'nden gelen delillerle hareket ediyorlar diyerek teminat veriyorlar ve insanları bir şekilde hak yoldan batıla saptırmayı becerebiliyorlar. Şimdi Adem aleyhisselamın mazur görüldüğü bir yerde biz bu insanları nasıl mazur göremeyiz? Yani bu içerisinde bulunduğumuz toplumda cuma kılınmaz, mescitlere gidilmez ve cemaat namazlarını bunların arkasında kılınmaz demeleri mescitleri, dram mescidi görüp cami görevlerinde belanlar olarak görmekteler. Bugün biz e, bu insanlar ne şekilde tebliğ bulunmalıyız? Tabi e, şimdi bu meselenin tamamen farklı bir boyutu. Biz mesela e, selef, e, imamların, bazı imamların arkasında namaz, e, kılmayı terk ederken onların dayandıkları delilleri zikrettik. Onlar hangi sebeple e, bunun kimselerin arkasında namaz kılmıyorlar? E, onları zikrettik. Ama Selef'in mesela gerekçi olarak ortaya sundukları cehmi itikadı, mürci itikadı, harici itikadı, kaderi itikadı gibi itikatlar sebebiyle on, onların arkasında namaz kılmıyorlardı. Şimdi Selef'in e, imamlarından birisi gelse ve bu işte bu zamanın camileri, mescitleri, drar mescitleridir diyenleri görseler bu, bunu söyleyenlerin, bunu dile getirenlerin arkasında da namaz kılmazlar. Çünkü itikatları küfre varan harcilik itikatlarıdır. Biz bunları bizim karşı karşıya kaldığımız insanlar bu kimseler. Evet. Evet. Anta geldiğimiz şu mesele, bu kimseler değil okumak bilmiyorlar zaten. Yani haricilerin e, günümüzdeki haricilerin tavırları camilere ve mescitlere karşı tavırları e, bu noktadan yani selefin e, yaklaşımından çok daha farklı. Yani onlar e, tekfir yolunu tuttuklarından e, meselenin daha başka boyutlarda ele alınması lazım. Mesela tekfir konusunda e, cehaletin mazeret olması, e, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi bunlar arasındaki farklar. E, tekfirde bulunan insanlar daha iman nedir onu bilmiyorlar. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kitapta olduğu gibi. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdim buyruluyor. Fıtratın doruğunda olan bir peygambere. Yani Mekkeliler gibi e, şirk de koşmuyordu ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buna rağmen sen iman nedir bilmezdin diyor Allah Azze ve Celle. Ama günümüzdekilere baktığınız zaman önüne geleni tekfir ediyor. Allah'ın indirdiğinden başka bir hüküm oluyor dolayısıyla bu. Ve kendisinin imanının e, sahih bir iman olduğunu, amellerinin salih amel olduğunu, kendisinden başkalarının ise e, küfür içerisinde olduğunu e, söylüyor. İmanı tarif et dediğimiz zaman e, dil ile... İkrar kalb tasdiktir diye izah ediyor. Yani lugat manasıyla izah ediyor. Şeriatın vahiyin yüklediği manayla değil. Veya ameli katsa bile e, e, imanın olmazsa olmaz yani Allah katında geçerli olabilmesi için olmazsa olmaz şart olan tevhidi açıklamaya gelince rububiyet tevhidi neymiş, uluhiyet tevhidi neymiş diye tıkanıp kalıyor. Kredi çekmeye cevaz veren imamın arkasında namaz kılınır mı diye sormuşlar kardeşlerden birisi. Böyle bir cevaz veren imam tevbe etmesi gerekir. Mesela bugün duydum da Avrupa'dan bir kardeş ziyarete gelmişti. Avrupa'da Süleymancı gruplar yatsı namazını iptal etmişler. Yani işte sabah vaktiyle akşam vakti birbirine çok yakın olduğu için yaslı namazlarını terk etmiş durumdalar. Maalesef bu gibi durumlar dinen bilinmesi zararı olan şeylerdir. Ve bunu söyleyen kimsede ve bu söyleyeni tasdik eden, kabullenen kimsede ok gibi dinden çıkar. Allah muhafaza. Çünkü bilinmesi zaruri olan bir meseledir bu. Kredi çekmeye gelince... Kredi çekme konusunda e, bunun akabinde bankanın faiz alacağı bilinen bir şey. Faizin haram olduğu da e, en cahil bir Müslüman biliyor bugün. Evet başkasının fetvası dahi olsa, diyanetin fetvası dahi olsa e, böyle bir fetvayı kabullenmek, ee, dile getirip benimseyerek ve tasdikleyerek insanlara bu fetva ile amel etmek e, insanları götürür Allah muhafaza. Allah e, gördüğümüz görmediğimiz gizli aşikar bütün fitnelerden bizleri muhafaza buyursun. Amin. Esma'yı. Evet bu konular etrafında e... Allah cümlemizden razı olsun. Başka bir soru yoksa eğer Evet buyur Ebu Amar kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun Ebu Ammar. Şimdi e, gündeme getirilen bu sorular, yani e, mesela diyorlar ki hakikaten, işte bu mescitler Dırar mescitleri. E, peki bu Dırar mescitleri, yani zarar mescitleri, e, hangi mescitlere alternatif olarak kuruldu? Yani alternatifinin, e, Drar Mescidi olduğu bu mescitlere karşı hak mescitler hangisi diye sormak lazım. O zaman bize hak mescidi gösterin oraya devam edelim. Yani bize bir Müslümanlar cemaati gösterin oraya devam edelim. İtikadı tertemiz bir topluluk gösterin bize. Onların arkasında namaz kılalım. Ama onu da bırakmıyorlar ki Onu da bırakmıyorlar yani. Tekfir etmedikleri birisini göstersinler. Yani bir grup çıkıyor. insanları tekfir etmeye başlıyor. Sonra bir başka grup çıkıyor hariciler içerisinden. İlk tekfir eden grubu tekfir ediyor. Ondan sonra bir başka grup çıkıyor. Yani birbirini yiyen bir zihniyet bu. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolunda bu yok. Şimdi e, fitne zamanını dile getiren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bir hadisi var. Huzeyfer Radiyallahu Anh hani soruyordu. E, bütün insanlar hep hayırdan sorardı Allah Resulüne. Ben ise e, şerre düşerim korkusuyla şerden sorardım diyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. Bizler e, şer bir topluluk içerisindeyken Allah Azze ve Celle senin vesilenle bizleri hayra kavuşturdu. Senden sonra şer bir dönem var mı diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra hayır dönemi vardır buyuruyor. Peki ondan sonra, aleyküm selam ve rahmetullah. Peki ondan sonra, ondan sonra da hayır vardır fakat onda hayır bulanıktır diyor. Bulanıklık da olacak diyor. Dumanı da vardır onun. İşler karışmaya başlayacak. Yani fitneler ilk Çıban başları gibi başlarını göstermeye başlayacak. Ondan sonra e, hayrat ve şerre davet eden bir takım davetçilerin bulunduğu birden çok yollar olacak. Böyle devam eden hadisin sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep e, cemaate sarılmaya, cemaati terk etmemeye, e, müminlerin yolundan ayrılmamaya e, çağırıyor. En sonunda Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki, Ey, ey Allah'ın Resulü! şayet e, müminlerin emiri halifesi ve cemaati yoksa ne yapalım diyor. Bakın bu Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa fırkalar gündeme gelir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bütün fırkaları terk et ve evinin hasırı ol buyuruyor. Evinin hasırı ol buyuruyor. Bu fırkaların hiçbirisine bulaşma. Şimdi yani e, azı dişleriyle sarlanması gereken cemaat e, halifenin e, bulunmaması durumunda ve fitnenin baş gö göstermesi durumunda fitne nedir? Hak ile batılın birbirine karıştığı ortamdır fitne, kaostur. Böyle ortamlarda fırkaların hiçbirisine bulaşmaksızın e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaatin, ilk cemaatin sahabiler topluluğunun Yoluna tabi olmak, itikatta, akidede, e, amelde, ahlakta, gidişatta, siyerde hepsinde sahabilerin yolunu e, tutmak. Bir kimse e, herhangi bir diyarda tek başına dahi bulunsa, sahabiler gibi inanır, sahabiler gibi yaşar, onlar gibi hareket ederse, e, menhecini onlar gibi oturtursa, işte o kimse cemaat ehlidir, cemaate dahildir. Hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaate. Asıl olan cemaat bu. Ama fitne ortamlarında... E, zaten karışıklık hakimdir. Hak ile batıl birbirine girmiştir. Gidersin tekfirci grubu dinlersin. Adam haklı. Diyecek gibi olursun. Mürciye bir grubu dinlersin. Bu da haklı. Diyecek gibi olursun. Ama... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah ve Resulü'nden gelenler karşısında e, nasları olduğu gibi almak ve e, fehim manasında anlayışlar e, doğrultusunda getirilen açıklamaları ise yine bu kitap ve sünnetin e, sarih naslarına arz etmek bize düşen vazife burada. Mesela az önce söyledik i̇bn Ömer radıyallahu anh'a sahabeden bir örnektir bize. Herhalde zamanımızın tagutları bile bir haccacı zalim kadar değildir. Bir haccacı zalim kadar zalim değildir herhalde. Ama i̇bn Ömer radıyallahu anh'a haccacın bulunduğu ortamda onun uhdesinde olan cemaatlere mescitlere Dırar Mescidi demiyordu. sadece şu olmuştur tarihte yani mescitler bizim mescitlerimiz camiler bizim camilerimiz yönetim bir şekilde el koymuştur imamlarını e, mecburi olarak e, kendisinin tayin ettiği imamlar olarak belirlemiştir. Bizim burada e, bu binaların bu mescit binalarının Allah ve Rasulüne düşmanlık üzere tesis edilmiş olduğunu iddia etmemiz tamamen e, delilsiz boş bir söz olur bilakis hatta tagutluk olur belki çünkü Allah'ın evlerini e, engelleyen bir pozisyona düşmüş oluruz oralara imar etmeyi e, yasaklayan bir pozisyona düşmüş oluruz yarın bu mescitler güya mesela Dırar mescitlerinin hükmü nedir Oraların yıkılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıkmıştır. Düzlemiştir. Peki bu mescitler yarın İslam hükümeti e, uhdesine geçtiği zaman yıkılacak mı? Hükmü bu mu olacaktır? İslam hükmünden geçmedi mi zaten bunların eline? Bu şekilde bir devlette İslam hakimi olsaydı benzer bir sistem olmayacak mıydı? Yani... Dırar Mescidi bir kere e, vaka olarak Siyer'de ve Tevbe suresinin e, ilgili ayetlerinde, e, tesirinde okunacak olursa, e, münafıklar tarafından Müslümanların toplandığı, cemaat oluşturduğu ortama alternatif olsun diye üretilen ve Allah ve Resulüne düşmanlık edilmek üzere bina edilen bir yapı, yani devlet başkanının tayin ettiği imamlar olmayacak mı? Maaşı burcudur. Tabii ki yani e, imamın maaş alması e, bunda da bir e, sakınca yok. Ömer radıyallahu an zamanında e, bu uygulama yapılmıştır. Aslı olan burada o değil. Ama şöyle bir e, istisnai durum olabilir. Mesela imamın veya müezzinin e, bu kimseler e, şayet biz Devletin ekmeğini yiyoruz, işte bu başkanların, bu yöneticilerin ekmeğini yiyoruz. O halde onlar ne diyorsa, onların istediği doğrultuda konuşalım diyorlarsa onlar kendi veballerini çekeceklerdir. Müezzinin veya imamın aslında buradan ücret almayıp da gelirini başka şekilde elde etmesi ahirette kazanacağı bereketleri getirir kendisine. Ama bu dünyada almayı tercih ederse ahiretteki kendisine verilecek mükafattan mahrum kalır ama haram diyemeyiz buna. Devlet İslami olursa o zaman müezzinde cemaatten olur tabi yani. Eskiden e, çoğu yerde halen imamı bulunmayan yani e, kadrolu imam bulunmayan yerlerde köylüler e, hasat zamanlarında mal kaldırırlardı, para toplarlardı ve bir imam tutarlardı, vekil imam tutarlardı. O imam o İhaş'a karşılığında onlara namazlarını kıldırırdı. Ha bunu köylüler arasında toplayıp karşılamış, ha bir karşılamış, ha bir diyanet karşılamış. Bunda dinen, onların arkasında namaz kılınmamasını gerektiren bir durum yok. Naslar e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy ilk vahiy devlet kur diye gelmedi. Öncelikle işin devlet kurmak, halifelik kurmak olsun şeklinde gelmedi. Kalk elbiseni temizle o şekilde geldi ve e, tebliğ etmesi emredildi. E, belli bir güç sağlanınca da o gücü sallayıncaya kadar kendisine emredilenleri yaptı Allah Resulü ve kendisine tabi olanlar. Ve e, belli bir iktidar elde edildikten sonra e, durumun şartlarına göre yeni bir takım hükümler nazil oldu. Ve bu hükümler daha sonrakileri bağlayacak şekilde sabitleşti. Bu adamlar da TV'de anlamış gibi tağuta geçmişler. Rejim hükmünü okulabilmek için değişmesi lazım. Yani bazı hükümlerin e, uygulanması bazı hükümlerin uygulanması için evet e, halife devlet bunlar gerekli ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mesela e, edilmek isteyerek gelen bir kadın var ey Allah'ın Resulü beni temizle diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adeta e, onu cezalandırmamak için elinden geleni yapıyor ...o tarafa dönüyor, bu tarafa dönüyor... ...bunun aklından zorumu mu var diye soruşturuyor... ...senin ne söylediğini biliyor musun diye soruyor... Aleykümselam ve rahmetullah... Ee, ...evet... ...bunlar gündeme geldiği zaman... ...yani hadi devlet kuralım... ...hadi hilafet için çalışalım gibi... E, ...veriyansınlar edildiği zaman... ...hadi kuralım... ...kime neyle hükmedeceksiniz... ...hadi yarın şeriat kuruldu diyelim... E, ...hanefi mezhebine göre mi hükmedeceksiniz... Şafii mezhebine göre mi? Hoca efendinin cemaatine göre mi? Ee, Süleyman efendinin e, keşiflerine göre mi? Neye göre hükmedilecek? Hangi insanlara hükmedilecek? Eğer bu insanların hükmü kesilmekse bu kadar kestiğimiz insanlardan sonra kim kalacak? Sen kral ol ben vezirin ol, olayım mı diyeceğiz iki kişi kalıp sonra. cihat konusu da böyle. Bizler bugün e, Türkiye ortamında cihadın tebliğ boyutundayız. Davet boyutundayız. Üzerimize farz olan bu. Öncelikle en yakınlarımızı uyararak bu işe başlayacağız. E, bu tebliği yerine getirmekle mükellefiz. En yakın dostlarımızı, akrabalarımızı uyarmakla. E, bu bizim üzerimize farz olan cihat. Yani davet boyutundaki cihat. Yarın bu Kıtal boyutuna gelirse Allah e, Irak'ın başına gelenlerden e, bizleri uzak tutsun. Hakikaten zor bir durum. Öyle bir ortam başımıza gelirse bu sefer kıtal boyutu gündeme gelir cihadın. Ama cihadın davet boyutunu eda etmeyen insanlar kıtal boyutunu hiç hiç karşılayamazlar. amellerin her zaman zahiri ve batini bir takım boyutları vardır. Mesela bakın e, Beyhakin'in Şuabul İman adlı eserinde rivayet ettiği bir hadis var. Kişi diyor, bir Allah'ın kulu e, 70 tane şeytanın vesvesesini yenmeden sadaka vermez buyruluyor. Basit bir sadaka amelinde bu böyle. Seb'r bin el Fakihe radıyallahu an'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şeytan Ademoğlunun bütün yollarının üzerine oturur diyor İşte Müslüman olmayı ister Buna engel olmak ister Dinlemez Müslüman olursa hicret etmesi gerekir İşte sen çoluğunu çocuğunu vatanını bırakıp nereye gidiyorsun der diyor O bunu yine dinlemez Hicret eder Ve cihad etmesi gerektiğinde de şeytan gelir der ki işte sen öldürüleceksin Çoluğun çocuğun yetim kalacak, karını başkalar alacak, malların başkalarına kalacak, belki de sevmediğin adamlar bunlara sahip olacak diyerek onu engellemek ister. Ama kul bunu dinlemez ve yola koyulursa, Allah yoluna koyulursa, bu yolda atının ayağı tökezleyip düşse ve o şekilde ölse bile o kimse şehit muamelesi görür buyuruyor. Şehittir o diyor. Yani niyetlerin ıslah edilmesi. Nefisle mücadele konusunda rivayet edilen hadisler vardır. En fazletli cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihattır şeklinde. Fudale bin Ubayt radıyallahu anh'den gelir bu. Bir başka rivayette Ebu Yala'nın rivayetiydi allah alim. Alem. Ey Hennan cihada nefsinden başla. Önce nefsinle cihat ederek başla buyuruyor. Eğer biz nefislerimize Allah'ın şeriatını hakim kılamıyorsak devletimizde bunu hiç beklememiz lazım. Beklemememiz lazım. Ra'd suresi 11. ayetinde Allah Azze ve Celle, bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez buyuruyor. Biz en küçük çekirdek, toplumun çekirdeği olan aile ortamında, Allah'ın dinini hakim kılamıyorsak bugün, devletimize korulsun diye isteme hakkımız yok. Veyahut e, bu davalar yani... E, Laf, laftan ibaret icraatsız e, sözleri sarf edenlere değerlendirecek olduğumuz zaman ve iman ve salih amel noktasındaki eksiklikleri gündeme geldiğinde bu sefer kendinde olmayan bir şeyle başkalarına ihya etmeye çalıştıklarını görürüz bu insanların yani kendinde bir kere e, tevhid sağlam yerleşmiş mi iman konusu, tevhid konusu, salih amel konusu amelsiz hareket edip e, sadece laf boyutunda kalmak veyahut diğer ifadeyle hislerle hareket etmek e, gelip geçici şeytani bir haldir. Yani insan her amelin bir coşkulu dönemi vardır ve bir de fetret dönemi vardır buyuruyor. Her kimin coşkulu dönemindeki ameli aynen fetret döneminde devam eder ve sünnete uygun hareket ederse ona itibar edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama coşkulu dönemlerinde parmakla gösterilir hale gelip de fetret dönemine uğradığı zaman amellerden kesilen bir hale düşüyorsa o kimse ona hiç itibar etmeyin buyuruyor. Nefsin halleri vardır. Allah Azze ve Celle hem el kabizdir hem El, ba, el basittir. Yani hem daraltır, hem genişlik verir. Bu genişlik ve darlık hallerinde her zaman orta yolu korumakla mükellefiz biz. Çok güzel bir söz var. Allah Resulüne nispet edilir. Fakat istinadı zayıftır. E, toplum tarafından ise e, kast edilen mananın tamamen dışında değerlendirilir. Eee Eamel diye buyrulur. Amelet ne için? Bu dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi amelet. Ama bu e, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış diye tercüme edilir. Bu yanlış bir tercüme. Doğru tercümesi şu. E, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada amelet. Yarın ölecekmişsin gibi de ahiret için eee amelet buyrulur. Burada kastedilen mana şu. Bir insan ömrünün ee, ölümsüz olduğunu veya çok uzun olduğunu düşünürse yarın bir gün usanacağı amellere girişmez dengeli bir şekilde amel eder. Yani e, yapamayacağı ileride e, yorgun düşeceği aciz düşeceği bir takım amellere girişmez. Diğer tarafından e, ahiretin içinde yarın ölecekmiş gibi amel et ibaresi de sanki yarın ölecekmişsin gibi de ameli büsbütün boşlama. Yani hep amelin dengede olsun manasındadır. Bu, bu e, sözü destekleyen sayı hadisler mevcut. Bu lafızla e, belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmamıştır ama mesela bir İbni Amr bin As radıyallahu anhümanın durumunu düşünürsek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, onun çokça amel etme noktasındaki ısrarını görünce e, amellerini azaltmasını söylüyor. Azaltıyor, azaltıyor. E, en sonunda fakat ben şunu da yapabilirim diyerek e, belli bir rota çiziyor kendisine. Aleykümselam ve rahmetullah. Daha sonra İbn Amr radıyallahu anh diyor ki keşke Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın bana e, bu kara koyunlu eee namusuz sensin. kafirde sensin. İbn As radıyallahu anh kafir diyeyim. E, kendisi kafirdir. Her neyse, Şia mı bu? Aleyküm selam ve rahmetullah. İbn As İbn Amr bin As radıyallahu anh, anhu'ma öyle diyordu. Keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bana ilk teklif ettiği şeyi kabul etseydim. Şimdi yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, artık tahammül edemez oldum. Zorlanarak yapıyorum diyor. Ve amellerimi de terk edemiyorum. Çünkü başlanmış bir ameli, Allah'a adanmış bir ameli terk etmeyi e, yediremiyorum kendime diyor. Hayırlısı inşallah. Evet. Mikrofonu ben bırakırım inşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah bizleri fitnenin görüneninden, görünmeyenden, gizli olandan, açığından e, muhafaza buyursun imanlarımızı son nefesimize kadar selametle teslim etmeyi nasip eylesin. Yaptığım amellerle cennete gideceğimi zannetmiyorum. Allah Azze ve Celle affedicidir. Bunu da biliyorum. Bunu bilerek tek kurtuluş olarak cihadı görsem ve cihada gidip ve nasip olsa şehit olsam bilerek ölüme gittiğim için amaç şehit olmak ve şehit olmama ihtimal var mı? Ee, soru mu bu? Cumanın fazileti konusu mu Musa'da? Daha önce e, bu konuyla ilgili bir ders yapmıştık galiba. Terk edenin kalbin, kalbinin yürlenmesi. Ee, i̇nşallah bu konuyu işleriz. Evet, biz bu konuyu e, birkaç rivayeti Allah Resulü'yle Ali Satvesam'dan sahih olarak gelmiş bazı rivayetleri ele alarak burada işleyelim inşallah Say ilmi al çalışmamızda